Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet herkes iyi pazarlar. 94.9 açık radyodayız. Yeni bir liberadayız. Canlıyız. Devam ediyoruz. İyiyiz. Volkan'la ben varız. İsmail Başarız yok. Geçen haftada e, ben yoktum. Hastalık alıp götürmüştü beni. Tam, Rotasyon yapıyoruz. Yine tam alıp. E, tam teşekkürler Evet, evet. Valla mahvetti ama. Bir iki aydır dayak yedim sağlam. Son bir haftası tam nak hafta dönemiyle geçti. Neyse. Lig, lig arasında dinlenmiş gibi diyelim ona biz. Evet, evet. Takımdan ayrı da düz. Koşamadık. Direkt takımdan yattık dümdüz. E, evet, e, bu hafta Afrika Uluslar Kupası'nı konuşacağız 2015. Konuğumuz Eurosport Türkiye'den mi diyelim? Ne yapalım? Evet doğru. Evet Uygar Karaca. Hoş geldin Uygar hoş bulduk. Teşekkürler. Televizyonluğundan olduğunu da ayrıca belirtelim. Doğru. Kafalar Websiz, Web sitesi zaten evet. kim nedir, ne, nasıldır nesil sen yorum yapamazsın geldi ama. E, tabii yönetimi kadrosu farklı. Ha, kurum. Bir farklılık yani olduğunu öğrendim. Evet. Zaten ikinci hafta Bağış Erten'e yazıp abicim ne yapıyorsunuz siz nedir derdiniz deyince abi bizimle alakası yok deyip bizi rahatlatmış, rahatlatmıştı. Evet, evet. evet. Uygu aynı zamanda Bilgi Üniversitesi tarih bölümünde de master yapıyor. Ki, bu diyorsun. da bizim için önemli. Umarım E, ...futbol veya spor alanından bir malzeme çıkarttık Tez bile olmasa, makale bile bizim işimizi görür. Libero'da sadece Afrika Uluslar Kupası değil, ulusların kendi kaderini Tayin Hakkı Kupası konuşuruz belki ileride diyelim. Hoş geldin tekrar. Teşekkürler. Evet, e, sen Eurosport'ta e, Afrika Uluslar Kupası'nı anlatıyorsun. Anlatanlardan biriyim evet. Anlatanlardan ee, birisin evet. E, ne zaman başladı e, kupa, ne durumda? Kupa şu anda ilk tur maçları tamamlandı işte ne kadar oluyor bir iki hafta kadar oldu şu anda zaten e, öyle bir kupa var ki her tarafta işte dün Asya kupasını bitirmiştik bugün e, Afrika Uluslararası Kupası'nda çeyrek final maçlarda e, dün başladı e, yani kupa her zaman sürprizli Afrika Uluslararası Kupası'nda hiçbir zaman böyle e, dümdüz e, başlardan belirlenen e, favoriler e, yollarına öyle devam edemiyorlar en büyük sürpriz şimdi Ekvator Guinness'i tabi. Peki kimdi e, bildik Fabergüler? Mesela Kupaya, şimdi buraya gelen takımlar arasında hemen baktığınız zaman Avrupa merkezli izleyen e, izleyicilerimiz hemen işte Cezayir der. Geçen seneki Dünya Kupası'ndan e, Fildişi Sahili der hiç düşünmeden e, veya Ghana der. İşte sürpriz olarak Zambiye diyebilir. E, fakat o dengeler değişiyor tabii. Bak Senegal demedi. Evet demedi ama Zambiya dedi ya. Şimdi, Zambiya Avrupa ilk... merkezi düşünen bir adam niye Zambiya desin? <gülüyor> Şimdi yani? Avrupa merkezi düşünmede de bir hani sürpriz payı var ya. Geçen sefer de... <gülüyor> Onu da Zambiya'dan yanımı kullanıyor. ya yani geçen sefer e, şeyde... E, Zambiya Hervener'la kupayı kazanmıştı bir öncekinde. Büyük sürpriz olmuştu. Bir önce kupada. Evet. E, ve şey oldu. Ama Dünya Kupası'na falan katılamadı yani. Yok yok. Eee... Bu sefer de mesela o konten, öyle bir kontenjan ayrılıyor ya hani sürpriz kontenjanı. işte Zambiya gibi kim bir şeyler yapar bu favorilerine? Gabon dendi bir ara. Hmm. E, ama Gabon da işte Ekvator Ginesi'nde olduğu grubunda olduğu için e, biraz sıkıntı oldu. Ev sahibi. Pro, evet avantaj, problem oldu. Dezavantajlı. Dezavantajlı oldu. <gülüyor> evet Gabon üçüncü olarak bitirmiş Kongo'nun Ekvator Ginesi'nin ve bu Gnefason olduğu grupta. Kongo iki ülkeyle temsil ediyor gibi saçma sapan söyleyelim belki. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Değil, i̇ki ayrı ülke var. Kongo evet. ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Yani Gabon'un e, favori olarak gösterilmesinin ha. en sebeplerinden biri herhalde Borussia Dortmund'da formu giyen Pierre-Emerick Aboumeyang. Şimdi genel olarak futbol düşünme biçimimiz işte evet bu. Yani <gülüyor> kadroya bakıyorsunuz. İşte kim e, birileri Almanya'da oynuyor. Onun kadrosunun daha çok iyi oyuncu var. Bunlar bir araya gelince bir takım olmuyor işte ne yazık ki. Kaldı ki o bağlamdan çıkarıp Avrupa bağlamından çıkarıp Afrika'ya gelince o futbolcular başka bir şey oluyorlar. Ve takımlarında başka bir şey oynamaya başlıyorlar. Tabii biz bunu yıllardır Afrika Uluslar Kupası'nda görüp izlediğimiz için bize çok garip gelmiyor. Yani ben şimdi e, Kongo'nun gruptan lider olarak çıkmasına, Ekvator Guinness'in elenmemesine, e, Cezayir'in e, biraz zorlanarak bence gruptan çıkmasına falan şaşırmadım. Ama dışarıdan izleyince bakınca e, ki zaten kimsenin artık, Büyüklüklerden böyle Afrika Uluslar Kupası'nı takip etmeye vakti yok. Her şey tıkırında gibi gözüküyor. Ama öyle gitmiyor. Sen dediğin gibi Volkan. Gabon yerçi biraz dediğim gibi. Yani Ekvator Ginesi'nin oynadı son maçı. Ee, bir tartışmalı yine penaltı kararı vardı. Yenildi ve öyle çıkamadı. Ev Ama... sahibi lehine verilen. İki sıfı yenilmiş. Ondan sonra bir gol daha attılar son dakikalara doğru. Ne? Ee... Ekvator Ginesi. 3-0 mı diyorsun? Yok yok. Ben 6'dan sonra bir gol daha attılar. Hmm. Gabon yenilmeyeyim diye bastırınca. Ben de diyecektim <gülüyor> şey önümdeki bilgileri bile şey yaptı tekzip <gülüyor> etti. O maç 2-0-3-0. Neydi o hani Feridun mıydı? Şey beğenmediği golleri anlatmayan radyo spikeri. Evet. Biz spikerimizde şey bir gol <gülüyor> eklemiş diye Ekvator Güne'ye. Şimdi ev sahibi avantajı anladığım kadarıyla Ekvator Güne'nin bu başarısındaki önemli e, payelerden biri miydi yoksa? Ekvator Güne'si 2012'deki Kupanın da yarı ev sahibiydi Gabon'la beraber. O zamandan bu yana bir ülke futbolunda bir gelişme var mı? Şimdi e, şöyle söyleyelim. Bir kere ev sahipliği hikayesini anlatalım isterseniz. Normalde kupa Fas'ta yapılacaktı. E, fakat malumunuz Ebola salgını. Fas ben bu kupayı yapmak istemiyorum dedi. E, ondan sonra birkaç tane aday çıktı. İşte Mısır, Cezayir vesaire Bunlar da aynı sebepten dolayı biz almayalım dediler. Fakat bir sorun var. Yani kopanın yapılması lazım. Neden yapılması lazım? O ayrı bir konu. Onu tartışırız. Ee, Ekvator Ginesi, tabii senin de söylediğin gibi bu Hakan. Ee, önceden bir tecrübesi vardı. Düzenleyelim dedi. ya yani Böyle durumlarda işte Güney Afrika geliyor. ilk akla Ghana geliyor. Daha önce ee, bu turnuvayı organize evet, evet. etmiş. Evet. ...hemen halledebilecek stadyumları... ...hazır olan ülkeler... ...Günay Afrika Dünya Giddi. Kupası... Evet. ...şimdi toplumları mobilize etmek... ...en kolay ülkelerden bir tanesi... ...son dönemde galiba Ekvator Genesi... ...galiba 2004'te bunların... E, ...müthiş bir ekonomik gelişimleri var... ...petrol sayesinde... ...ve halen onun... E, Biraz da kaymağın yolları gibi. E tabii yine ve Ekvator'un iki ülkenin birleşmesiyle kurulmuş diye <gülüyor> diye coğrafya da duman edelim. Şarkı gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Olmadı gülüyor> <gülüyor> İşlerinden geldi. Yani hani Olabilir. biz de kupayı yapalım. Eee Ülkemiz milli beraberlik ve bütünlüğünü <gülüyor> biraz daha pekiştirmiş olsun. Bunun Afrika'ncası enteresandır aslında. Milli ve birlik. Yerel dillerde söylüyorlar. Beraber ihtiyacımız olan bu Afrika günlerinde, bu sıcak günlerde. <gülüyor> Aynen öyle. Ama en sonunda Ek Ekvator Guinness'in de karar kılınıyor anladığım Ve tek başına yaptı Evet, Ekvator tek başına yaptı. E peki böyle bir altyapısı varmış demek önceden. Herhalde önceki kupa. Kupadan. Hı -hı. Evet. Önceki kupadan vardı. Tabii halen sorunlar var. Yani mesela işte şey hikayelerini okuduk işte Kongo takımı ne bileyim antrenman sahalarını değiştirirken... işte ...yolda kalıyor, alacak kimse bulamıyorlar, otostopla gidiyorlar... ...ormanda kaybolanlar mı dersiniz, otel yerde <gülüyor> odalar su basıyor falan... ...yani bu, bu hikayeler oluyor Hayır, tabii o, ki. O, öyle de orman ki kardeşim, o ormanda kaybolmak sakat yani... ...bizdik evet, gibi bir şey çıkıyor, sincap mincap çıkmıyor... ...çıkan hayvanların ebadı da başka türlü evet. diyeceğim şimdi Batı Afrika... Co ...coğrafyası veya hayvan... Ha, yani şey, rehin alabilirsiniz bedeninin... Hiçbir şey olmadı. O da olabilir. Yani. Yani Ebola peki buralarda Batı Afrika'da çok fazla olan bir şey değil herhalde bu kadarıyla. Esasında Gine'de mesela korkunç e, yani Ebola çok yoğun. Hatta işte Gine'li oyuncuların da gelmeden önce bayağı bir e, serzenişi vardı. Hani bizi Ebola'nın vücut bulmuş hali olarak görüyorlar. Yani bizden ha, tiksiniyorlar, evet. ireniyorlar diye. E, ama şu ana kadar hiçbir Ebola yani işte gündeme vaz... gelmedi. Vakası olmadı. Maçlardan önce ...stadyumların önünde toplanan... E, ...izleyicilere girmek istenen izleyicilere... ...bir dezenfekte e, ediyorlarmış... ...ellerini falan filan. Ama <gülüyor> yani... kontrolü yapılıyor yani. <gülüyor> Aynen öyle Biraz da öyle. <gülüyor> Hatta bu yüzden iznahımlar yaşanıyor... ...maçlardan önce ve... ...bazı iznahımlardan da polisle çatışmalar... ...oluyor. Yani e, olaylı gidiyor. E, Kupa. Alt tarafı elini ayağını yıka gir... ...öyle şey ediyorlar yani... <gülüyor> <gülüyor> ...bunun neyin <de> tantanası. <gülüyor> abdestini al gel. <gülüyor> Olmadı. Nedense bilmiyorum. Ebol'a gündeme gelmedi. Gelmesin canım. Ya ama Herkesin zaten şey Orta gibi. Afrika'da 3 ülkede yüksek evet, derecede evet. gözüküyor diye hani haberler çıkmıştı. Ve bu Batı Afrika tarafında da çok fazla görülmedi. Ve bu dönemde de hani o kadar e, yayıldı. işte milyonlar öldü gibi şeyler de çok yaşanmadı. Ama bir anda böyle hani e, Beyaz Avrupa'nın Kara Afrika'ya... İşte kara e, reklamı gibi bir şey oldu aslında o dönemde. Bu, bu tür eleştirilerde e, yazan makalelerde okuduk. yani Aynen açıkçası. öyle yani 40 senelik bir konu. Sizlerin de çok bildiği üzere zaten Ebol'a yani bugünün mevzusu değil. İsterseniz şişiriyorsunuz, isterseniz yokmuş gibi davranıyorsunuz. Yani yeter ki kupa... Yapılsın. yapılsın. Şimdi onu da konuşacağız tabii. Yeter ki kupa yapılsın dediğimiz şey de bu Avrupa merkezlik aslında en temel sıkıntılarından biri futbolun ee, bir tarafta Asya kupası da yapıldı. Avustralya'nın kazandığı. Şimdi bunlar yani e, şimdi hemen konuşup sonra e, Afrika kupa, Uluslararası Kupası'na tekrar döneriz. E, bunlar sanki bir taraftan da artık bir dönemdir e, yapılsın için yapılan kupalara yapılmak için yapılan kupalara Hı. dönmüş vaziyettiler. Yani Dünya kupasıyla hele e, Avrupa kupasıyla aslında Dünya kupasıyla karşılaştırmayalım çünkü hepsi oynadığı için ama Avrupa kupasıyla kıyasladığımız zaman hem piyasa değeri hem ilgi hem e, sen öncesinde de söylemiştin futbolcuların bu kupayı değerlendirme biçimleri arasında bayağı fark var geldi Zaten Dünya kupasıyla Avrupa kupası yazın yapılıyor bunlar Hı. yani biz normal o kuzeyin kuzeyinliklerinin ortasında yapılıyor. Değişiyor. Yani mesela işte Özbekistan'dan Sever Ceparov vardı. O genelde Güney Asya liglerinde oynayan bir oyuncu. Ee, Özbek takımının da mesela hedefleri var. Onların e, tabii e, ülke yönetimiyle, ülke ideolojileriyle diyelim alakalı bir durum. Mesela Sever Ceparov ve Özbekistan takımı var gücüyle Güney Asya'dan güzel bir kontrat kapmak için uğraştı. Ve Ceparov kaptı bu kontratı. Ee, bir böyle var bir de dışarıdan gelenlerin mesela işte Bundesliga'da oynayan Güney Koreli oyuncuların bakışı tabii daha farklı oluyor. Onlar birazcık da e, işte milli takıma hizmet etmek falan gibi e, güdülerle biraz e, e, yarım elle e, tutunuyorlar bir kupaya. E, ama Afrika, Afrika kupasının bu daha fazlaydı benim gördüğüm kadarıyla yani oyuncuların dışarıdan gelip ...biraz daha biz Avru Avrupa'da oynuyoruz... ...bu kupada çok fazla bir şey yapmasak da olur... Hani maçımızı oynayalım sonra da mümkünse şampiyonalım olmazsa gidelim tarzı daha ağır basıyordu. ben Şimdi grupları e, az sonra konuşacağız, değerlendireceğiz. Oradaki isimleri de anarız ama e, bir taraftan da benim anladığım e, Avrupa Kupası'ndan da çok sayıda futbolcu geldi. Kupada yer aldı değil mi? Evet. Neredeyse. Şey. Yani çok az e, sakatlık falan olmadığı sürece. E, şimdi bir taraftan da bunların e, önemli bir kısmı da önemli liglerde e, evet. ve önemli takımlarda oynuyorlar. Her şeye geçtim. Bir de sakatlanma riski ve şeye devam etme e, durumu e, kendi takımında lig takımında devam etmeyi tehlikeye sokacak durumlar da olabilirdi çünkü öyle veya böyle evet. kısa zamanda oynanan yüksek kalibreli e, maçlardan bahsediyoruz kupa maçları genelde öyle olur ya 3 4 gün arayla yüksek... zeminler de çok kötü ha bir de o vakta bizim zemin. yani zeminler e, şeyden kötü değil Afrika burası yok yok e, ondan tabii. değil ama çok kısa bir süre e, önce sonuçta Ekvator Ginesi'ne geldi ve e, zeminin çimlenmesi e, bir ay öncesine Ee, ...kadar yok or orada. Hani hazır durumda değil mi? Hazır duruma bu kadar kısa sürede getirince... E, ...tabi turnuvanın sonlarına doğru... ...çok büyük e, zeminde deformasyon... ...ve sakatlıklar çok fazla. Yani hmm. öyle az buz değil. Şimdi Avrupalılara çok denk gelmedi. Onlar biraz daha kendilerini korumayı bilerek oynuyorlar. Ee, yani çok yüksek performans göstermiyorlar mı demek Şu ana şey? kadar yok. Ha. Şu ana kadar öyle çok... E, ...müthiş, müthiş performans, bir performans şey. e, gösteren bir oyuncu... E, ...üst liglerden oynayan... E, Benim hatırladığım kadarıyla yok yani şu anda tabii bir anda düşününce kupayı e, atlıyor olabilir mi ama. Peki e, katılım yani e, oyuncu katılımını biraz bahsettik ama asıl önemli olan seyircinin takibi e, sadece Ekvator Ginesi'nden e, yerel seyircinin değil. Hı, e, tribünler nasıl e, yani? Diğer yani? ülkelerden gelen seyircilerin e, sadece tribünlerde değil tribün dışında da. Yani hakikaten bir kupa havası sokaklarda veya tribünlerde dönüyor mu? Benim takip edeyim, edebildiğim kadarıyla şaşırtıcı bir şekilde basına yansıyan evet öyle bir kupa havasının ortalıkta döndüğü. Yani işte maçlarda e, tribünler zaten renkli ve sadece tek bir ülkeye odaklı değil. ya yani Mesela bizim işte U20 Dünya Kupası vardı biliyorsunuz. Hı hı. Orada yoğun ilgiyle takip <gülüyor> Öyle bir şey yoktu. Yani stadyumlarda bir hava var. Yo biletler o... full satılmıştı bilet bulamamıştım ben. Ama spot full değildi. <gülüyor> işte... Biz final maçına gittik yani. O evet da evet ben gittim. <gülüyor> de gittim ama bomboş. Yok, buraya geldiğinizde o havaya giremiyordunuz zaten. Evet. Yani grup maçlarında falan ama burada grup maçları olsun. Ee, işte şimdi çeyrek finaller de başladı. Özellikle Ekvator Genesi'nin kupanın içinde olması sayesinde. Evet. Bir de e, ne kadar her ne kadar e, sınırlar arasındaki geçişte çok titiz davransalar da e, ev sahibi ülke etkileri Elleri yıkayıp alıyorlardı ama. Yani e, gelebilmişler bir şekilde. Hani işte sabıka kaydı vesaire ne varsa istemişler ama insanlarda da gelmiş e, ya da bize sunulan bu. Yani kupa hmm. havasında gidiyor. Tabi biz buradan e, takip edemiyoruz. Yani e, orada olup biteni çok göremiyoruz ama o havayı ben koklayabiliyorum maçlar. Maça girebiliyorum yani. yani tribünde bir şeyler var. İşte bu önemli tabii. Maça evet. şey O havayı sen maçı anlatan birisi olarak hissediyorsan evet. bu da nispeten bir şey diyelim en azından. Evet bir e, müzik arası verelim. Evet, Verelim. Yani. Afrika Kupası konuşurken Afrika'dan müzikler çalalım istedik. Ev sahibi Ekvator Ginesi'ni de hem başarısından dolayı diyelim belki hafif ittirmeyle onore etmek için de e, oradan e, oralı müzikler çalacağız. E, İhaz Del Sol isimli grup, e, Güneş'in kız çocukları. E, iki kadın söylüyor. Bu bir kabilesinin... E, ne bağlılarmış kendileri ve bu bir dilinde söyleyecekler. Ikope uetolo yani e, kuşlar uyuyor isimli parçayı dinleyeceğiz şimdi. Eko eko we are leveri kola vonatio lonatio tevero aleja patwa popwa papua vosokogo to karci vollo Si veke veke karipotonka si voten pare Eko eko me ha levei Ke vola bonecio Lo boneche a tveveo Aleche papua. Situapo po po vosco. Mudocarici Si vede che a cari potonca su ro tenca la pare. Emme emme. Wa para wa zerala. Meropawie, mero keloa. E cheolo ve keva, cavolo verine kiha. Açık Radyo'da Libero devam ediyor. İhaz Del Sol isimli gruptan İko Pe Uetolo yani Kuşlar Uyuyor isimli parçayı dinledik. Bu bir dilinde söylediler. Hafif bir dinli tadındaydı. Evet destekçimiz Zafer Polat'a teşekkür edelim arada. Unutmayalım. Evet, Afrika destekçi. Kupası'nı konuşmak için buradayız. Uyga Karayca konuğumuz. Hoş geldin tekrar. Merhabalar. Şimdi istersen <gülüyor> grupta, sahaya grupta... Sahaya inelim. Sahaya inelim. Gruplarla devam edelim. Aslında biraz e, hepsinden bahsetmiştik ama... ...bahsettiklerimizi geçmeyip üstlerine konuşuruz. A grubundayız. <gülüyor> Zaten şu anda çelik finale oynanıyor değil mi? Evet. E, hatta oynandı e, iki maç. Evet, e, dün başladı. Dün başladı. E, Konga, Kongo, Ekvator Ginesi, Gabon ve Burkina Faso yer almıştı. Kongo ile Ekvator Ginesi e, bir üstüra çıkma hakkı kazandılar. İtti kaktır demiştin. E, peki... Bu, yani Bütün hepsini ittik, kalktık değildi herhalde. Ekvator yine e, şu şarkıdaki gibi yumuşak oynamışsa bile önemlidir diyoruz yani. Yani e, şöyle diyeyim. Yani ilginç bir tartışma vardı. Şimdi biz maçı izlerken e, penaltıyı gördük. E, Dünya Kupası'nın açılış maçındaki penaltıdan da kötü bir penaltıydı. <gülüyor> yani e, hiçbir şey yoktu hakikaten. Ve 90 artı 1 falan. Yani olmayacak bir yerde ha. çalınan bir penaltı. Ve Tunus geçip tur atlıyordu. 1-0 öndeydi. Orada gelen bir penaltı oldu ama Afrikalılardan da yani e, Afrika'nın içindeki e, okumuş e, işte batı görmüş Afrikalılardan da hatta bazı İngilizlerden de şöyle yorumlar gördüm. Yani Tunus da pek masum değildi hani o dakikaya kadar e, Tunus da epey rakibi dövdü. Ekvator güneyi mi diyorsun? Evet. Yani sen şey de... çeyrek final maçındı. Tabii çeyrek final. Ha, eyvallah kusura tamam. Kusura bakmayın. Ee... Gru grup, hmm. grup. Ben de grupta hmm. Ekvator güneyi Tunus karşılaşması arıyordum. Yok öyle evet, bir şey yok. tabii. Yok ben dünkü maçtan. Eyvallah. Ee, kusura bakmayın bahsettim. Estağfurullah Yani mi? hani konu açılmışken bitireyim. Yani, Tunus da çok masum değildi. Hani itti hakemler falan dedik ama o kadar da değildi yani. Hani <gülüyor> e, o kadar da böyle alıp götürmediler. E, yorumları vardı. Artık e, bundan ama, sonra bakacağız. Ama... Big speaker olarak diyorsun. 90+1'de çok penaltı olmayan, penaltıyla penaltıyla maçı daha düsü e, bir üstüre geçmeyi hak kazandı ev sahibi takım Ekvador Gine'si. Tabii maçı önce ekstra uzatmaya götürdü. Antonus da tabii dağıldı böyle bir durum olunca. Eee psikolojik olarak Aa, etkiliyor yani. ama etkiliyor Avustralya dalmadı ama. Güney Kore'den 98'e beraberliği aldı. Beraberliği kazandı. Ama şey uzatmalarda. O, o beni çok şaşırttı. Evet. Şimdi genelde o dakikada gol yiyen takımlar çökerler. Evet. Ama Avustralya yakın tarihye bakalım. Ile Atletico Madrid Real Madrid evet. maçı mesela yani. O saate kadar. Hakikaten. Ne maçtı? <gülüyor> ne, ne maç. Evet. E, peki bu grupta Yani Kongo'nun liderliği Gabon Beyaz şaşırttı mı demiştin. Şimdi, Burkina Faso galiba çok şaşırtmamış <gülüyor> resimde de ortaya. Burada, Yok Burkina e, Faso e, bir önceki turnuva finale gelmişti. Allah evet, Allah. Evet. İlginç bir şekilde. Beni şaşırttı yani o yüzden aslında. O öyle bir... Fransa gibi olmuş bu o zaman. <gülüyor> yani... Ama işte böyle 2012, 2013, 2015 sürekli turnuva sürekli turnuva olunca Afrika Kupası'nda bir de biraz önce de Uygar'ın da dediği gibi o her turnuva aynı takım çıkamıyor yukarı. Böyle evet. bir takım içi sürkülasyon da çok oluyor. O yüzden de Burkina Faso belki bunun dezavantajını. Burkina Faso şöyle bir avantaj verdi. Şimdi Burkina Faso'da eskiden çok oyuncu gidiyordu yurt dışına. Şimdi o kadar fazla gidemiyor. Ee, gidemeyince gelen orada oynayan oyuncular da sabit olmaya başladı. İşte Pitroypa mesela bir önceki kupanın yıldızı iken, şimdi biraz daha böyle. O da artık Batı liglerini terk etti. Biraz Hı -hı. daha işin para tarafına ağırlık vermeye Nerede başladık. Nerede oynuyor şu, şu anda Katar'da oynuyor ha, benim, Katar. bildiğim kadarıyla ama şu, halen takımın lideri. Yani o yani bir jenerasyonunuz vardır gelişir zirve yapar ve ondan sonra düşmeye başlar. O jenerasyonu yenileyemezseniz düşmeye başlarsınız. Burkina Faso'da bence hem hoca zaten e, Paul Püt vardı onların başında da. ...Belçika'dan şike cezası almış bir hoca. Afrika'da bir kulüp bulması lazım. Burkina Faso'dan ayrılamadı o yüzden. Hmm. O, da, o da kendini çok fazla yenileme motivasyonu hissetmedi. Zaten Burkina Faso'yu finale çıkarmış. Hani ondan sonra da iki defa turnuvada finale çıkarsam... ...ne değişir diye bir motivasyonsuzluk da olmuş olabilir ama... Kupayı e, almak gibi daha değişik bir şey yapabildi mesela. Zaten bu haliyle Afrika'da daha çok uzun seneler e, kontrat bulur çalışır. Yani, <gülüyor> ha Belçikalı e, için evet doğru. Peki e, Gabon, Abomeyang'ın takımı. Evet. Yani ee, Gabon ilginç. Abomeyang ne durumdaydı peki? Ben Gabon maçlarını çok izlemedim. Eyvallah. Ee, daha doğrusu anlatmadım. Ee, bizim de zaten hani Asya, Afrika derken her maçı izleme şansımız olmadı. Ama e, Kongo'dan bahsedebilirim. Kongo'nun başında yani Afrika Kupası'nı takip edenlerin çok iyi bileceği ee, Leroy vardı. Leroy yani adam gerçekten Afrika'nın tam bir uzmanı. Tam bir spesiyalist çalıştığı e, takım sayısı 5-6 falan galiba. E, ve büyük takımlarla çalıştı. İşte Cameron'un Senegal, Iganas'ı vs. E, Kongo buraya çok böyle genç bir kadroyla gelmişti. Hani kalecileri 94 e, doğumlu. İşte Fransa'da e, oynuyor oynayamıyor falan. Ama mini takımda birinci kaleci oynuyordu. E, A grubunda en büyük sürpriz zaten e, o Kongo'nun e, Ekvator Güneş'iyle berabere kalması ondan sonra da Gabon'u Biraz da şansının yardımıyla bulduğu bir golle yenmesiydi. En büyük hikaye orada oydu galiba. Ee, ama Gabon, Abon'a yangın durumunu dediğim gibi yani çok... Bir gol atmış. Yani... Yine elinden geleni yapmış o. <gülüyor> <gülüyor> ama tabii bu yani takım diyorum, oyunu yani. Tek bir oyuncuya bağlı Ay. kalıp bir yerlere varılamıyor yıllarca. Vallahi Dortmund, Samuel Eto, Eto götürür ha. vesaire dendi. Kamerun daha hiçbir şey yapamadı konuda. Ki yanında iyi de futbolcular vardı. Bu arada biliyorsunuz artık sonuncu Almanya liginde Bundesliga'da. Evet. Bu hafta itibariyle sonuncu oldu. Ya Abomeyang orada da elinden geleni yapıyor herhalde. Buysa durum fena. <gülüyor> evet, eee B grubuna geçelim. Tunus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kap Verde ve Zambiya. Zambiya eee 2012'nin şampiyonu. Evet. evet. Bu şeyi evet bu Kinafaso finalisti eee ki Zambiya ile oynamış demek ki finali. İki finali oynayan iki takım da e, bırak yani bir ihtimalle bile üst tura çıkma şansı bile değmemişler. İkisi de grup sonuncusu. Şimdi Zambiya'da da ben mesela Zambiya şampiyon olduğunda hiç şaşırmamıştım. Çünkü Zambia'yı bir kupa önce izlemiştim. Grupları geçerken izlemiştim. O oyuncu grubunun birkaç tane e, kritik adamı vardı. Eee Zambiya bence Afrika'nın o, o bölgenin ...Brezilya gibi top oynayan bir takımıydı. Yani Allah Allah. çok yetenekli oyuncuları vardı. Ben Zambiya her zaman farklı görüyorum. Avrupa'da oynayan isimleri öyle takımı. Öyle çok müthiş Avrupa'da oynayan falan oyuncuları yoktu ama... Takım olarak diyor. E, bireysel olarak artık yani havasından mı suyundan mı bilmiyorum. Bireysel yetenekleri çok gelişmiş oyuncular vardı. Fakat Zambiya'da eksik olan bir şey var her zaman... O da Avrupa'da bence oynamamaktan birazcık kaynaklanıyor. Maçların sonunu getiremiyorlar. Yani hmm. bakıyorsunuz maçlar çok gelen. iyi oynayan, işte böyle gayretli bir şeyler yapmaya çalışan bir takım. Ama bir gole atıyorlar veya atamıyorlar, üzerine yiyorlar, yiyince dağılıyorlar vesaire. Yani Renard bunu e, bir şekilde bertaraf etti. Yani bu bir şekilde çözmeyi başardı o kupada. Ama bu kupada aynı şey olmadı. Genellikle işte mesela Tunus maçını hatırlıyorum. Çok iyi oynadıkları bir maçtı. İkinci gole de çok yaklaşmışlar önde gidiyorlardı. Fakat ikinci golü atacak e, Mayuka e, ayağını böyle bir adım öne açamayınca hem kendini sakatladı hem e, boş kaleyi kaçırdı. Ondan sonra Zambiya e, oyuncu değişikliği yaptı. Tunus iki dakika sonra bir gol attı ve Tunus maçı öyle gitti. Yani Hı. işte bu arada Zambia iki maçı beraber bir maçını kaybetmiş. yani Evet yani... E, geçebilirlerdi. Zambia o kadar büyük ayakırklıydı ama Burkina Fosu hakikaten çok kötüydü. Hmm. O farklı bir hikaye. Şeyi, şeyi toplamak niyetiyle bir parantez açmak istiyorum. Şimdi demin dedim ya 2012'de, 2013'te 2015'te sürekli bir kupa oynandı. Bu bir sebebi de tekli yıllara taşıyıp evet. e, kupayı hmm. Dünya Kupası'na denk getirmemekti. 4 evet. yılda bir yapıldığında Dünya Kupası'yla aynı senede oynanıyor. Futbolcuların yorulması vesairesi gibi böyle etkenler vardı. O yüzden 2012'de bir Zambiya final oynadı. Fildişi sahiliyle oynadı. Demin orada bir kafa karışıklığı oldu. Evet, 2013'te Nijerya Burkina Faso ile oynadı finali. Okay. Nijerya kazandı. Yani son finalist Burkina Faso ondan önceki şampiyon Zambiya ama oradaki şampiyonlukta da yine oraya bir parantez açmak isterim. Zambiya'nın farklı motivasyonları vardı Ekvator Guinness'ine giderken. Ee, bundan 30 yıl önceki galiba daha önceki şampiyon olan takım ya da Zambiya'nın efsane kadrosu Ekvator Guinness'ine düşen bir uçak kazasında hayatını kaybediyor ve hani onların anısını devam ettirmek onları için bu kupayı kazanacağız gibi motivasyonları vardı ve bayağı da bu motivasyon onları götürdü. Şampiyonluğu da elde ettiler ve yani takım içinde de bir aile havası izleniyordu e, gol sevinçlerinden sonra ya da bir futbolcusu sakatlanmıştı. her Renar kucaklayıp onu evet. e, sevinç Ee, ...sevinmesi için... ...takım arkadaşlarının yanına kadar götürmüştü... ...vesaire. Hani böyle bir hava... ...herhalde hafiften artık kaybolmuş... ...ya da Zaten başka bir motivasyon ee, olmamış. Zaten önceki kupadaki kaptanları artık yok. Ee, Ekim ayında... Katongo'ydu sanırım. Evet. Ekim ayında... ...bir şekilde milli takıma çağrılmadı. Bir problem çıktı herhalde yeni hocayla. Ee, ama... o kupanın, ...önceki kupanın yıldızlarından kalaba ...halen devam ediyor. Ve tek başına... ...takımı gene toparlamaya çalıştı. Epey de başardı. Ama birkaç tane kritik oyuncu böyle gittiği zaman bir de kupalar sık sık oluyor. Hı -hı. Yani işte dünya kupasıyoruz. Dört senede bir değişiyor birçok şey ama evet. Afrika'da Yani İki bir ara her sene o. kupu oluyor gibi geliyordu bana. Ha, hatırlatalım. İki yılda bir düzenleniyor, düzenleniyordu. Evet. Ama işte 2012-2013 gibi üst üste oynanan şey var. Bu arada 4 takım saydık orada final oynamış. Bu Kinefaso, Zambiya, Fildiş sayılı, Nijerya. Hı hı. Bu dörtlüden sadece bir tanesi devam ediyor ee, öte hı. yandan yani da. Nijerya katılamadı bile. katılamadı bile. Katılamadı bile ki yani sen ilk başta söylemiştin Uygar. Sürprizinde sürprizi ha, o aslında. Avrupa merkezi düşününce bazı takımlar sayıldığı zaman elbette bunlardan biri de hep Nijerya olurdu. Hı. Yani en azından son 20 senedir. Nijerya kupa da yok. Evet. Yani Afrika'da bu sık rastlanan bir şey. Bazen son işte son dakikada eleme maçında son dakikada galiba ya da puan gruplarında son böyle ucu ucuna kaçırdı katılamamayı diye. Çok baktım, net hatırlamıyorum orasını. Hani yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ama bu da çok mesela yani sürpriz dersek bu doğru değil. Sürpriz olmuyor. Böyle takımların katılamadığını sıklıkla görüyoruz. Eleme maçlarında çünkü hele hele Nije oyuncular artık başka bir gözle bakıyor. Özellikle mesela Nijerya'dan, Fildiş Sahili'nden gelen oyuncular başka bir gözle bakıyorlar bana kalırsa. Biz bir takım daha sorayım o zaman. Bu bunun hakkında ne söyleyeceksiniz? Yani bence hem Afrika Uluslar Kupası tarihinde, kendi tarihinde hem de e, yani genel kıtanın futbol kültürüne baktığı zaman Mısır'ın evet. olmaması da enteresan ama Mısır herhalde son dönemlerde yaşadığı politik e, travmalardan seyir geldi. Takı futbol takımı ...böylesi bir e, performans gösteremiyor belki de. Yani Afrika dendiğiniz... ...Afrika Kupası Mısır'ın yeri. Evet Uzun bir süre öyleydi. Dünya Kupası'na gidemiyorlardı... ...ama Afrika Kupası'na gelince... ...Mısır yenilmez bir takımdı... ...ama dediğiniz gibi birazcık da... ...bu politik çalkalanmalar... E, ...futbolu çok zora soktu orada... E, Bakalım önümüzdeki kupalarda yine geleceklerdir, toparlanacaklardır ama. Ya tabii, futbol, Afrika futbol geleneğinde önemli bir gelenek gelmelerini umut ederiz. E, Tunus bu grupta, B grubunda birinci oldu. Evet, Tunus uzun süredir Mar Maghrib'den. futbol piyasasında böyle çok görünmeyen, çok işler yapmayan... ...hem futbolcuları da fazla etrafta gözükmeyen. Tunus için yeni bir motivasyon insanlar. var bu kupada biliyorsunuz. İşte senin Zambiya örneğinden, hani 2012'deki örneğinden... Hı -hı. Ona paralel bir örnek. Tunus yeni e, başkanını seçti ve e, şimdi yeni bir dönem başlıyor gibi bir değişik havadalar. Başkan derken hükümet başkanı mı? E, ay Devlet başkanı. Ha devlet başkanı işte. Ha. E, daha seküler bir hükümet böyle, seküler, seçiyor. seküler daha batıya e, artık entegre olacağız. Artık geride kalmayacağız falan. Böyle bir e, motivasyonla geldiler. E, onlar için özel bir kupa. Takım da fena gitmiyor. E, hocaları da ...George Likens... Ee, ...tabii o da... ...hani... E, ...Afrika'da bilen bir hoca oldu artık zaman içerisinde. Afrika kolay kolay bilinmez de... ...en azından <gülüyor> Kuzey Afrika'nın bir kısmını bilse de yeterli. Yani işte Paul Püt gibi... ...Rener gibi, ne bileyim Leroy gibi... E, ...insanlar ona... ...baştan bir briefingi vermişlerdir yani... ...bak bu <gülüyor> burada böyle oluyor falan diye. E, ama Tunus çok iyi futbol oynamıyor. Yani... ...Afrika'da zaten kilit şey... ...çok iyi futbol oynamanız gerekmiyor. İyi bir savunmanız olacak. Biraz böyle kendi yarı sahanızda yerleşiminizi falan... ...düzgün yaptığınız zaman... ...çok iyi futbol oynamaya çalışmayın. Zaten başaramıyorsunuz. <gülüyor> ee, yani siz, çalışsanız, başaramıyorsun siz oynamaya çalışsanız bile... ...rakip bozuyor. yani Oynatmıyor yani. Oynatmıyor. Ee, yani fiziki mücadele fiziki bayağı mücadele yüksek. mücadele çok oluyor. yüksek ve en... Tunus'ta çok kuvvetli bir fiziki Son bir takım. Son görüntüyü hatırlıyorum. Tam takımları değil ama... Hani bir insan boyu zıplayıp takla atmak zorundaydı. Yani kafa üstü düşmüştü neredeyse maçın birinde. Hani ölebilirsin Afrika Kupası maçında. O derecede ya yüksek derecede. yoyo derecede... -yo, o ha. görüntüyü görsen egzecere falan değil. Yani kafa üstü gitse adam gidebilir. Fiziki mücadele hakikaten orada çok yüksek. Ve hani bazı işte çift dalmalar var ki hani fiziki avantajlarının da... ...sayesinde o çift dalmalardan... ...yine yüksek zıplayıp kurtulabiliyor... ...futbolcular ama hani onu koyup... E, ...Afrika Kupası'nda sade bir gün... ...falan diye paylaşanlar oluyor yani, yani. Maçta mıyız <gülüyor> ya Jim Lasin mi belli değil yani. Ama yani... olan bu duygusu. ...dediği bu hani futbolun kalitesinin... ...az olduğu maçlar çok oluyor. Yani şimdi onda şöyle bir etki de var. Dışarıdan gelen bir sürü oyuncunuz oluyor. Ee, mesela Fildiş Zahili için. Hepsini bir araya getirip... E, ...işte şimdi benim dediğim olacak burada diyemiyorsunuz hocalar. Yani teknik direktör olarak bunu yapmanız pek mümkün olmuyor. Deseniz bile oyuncu dinlemeyebilir çünkü artık o takımın lideri. Yani Avrupa görmüş oyuncusu. Ama mesela Tunus'ta örnek verirsek yerel ligde oynayan da çok oyuncu var. Onlar farklı birliktelik değiştiriyorlar. Yani amaç kazanmak oluyor sadece. İyi futbol oynamak, insanların izlerken keyif almasını istemek falan gibi olmuyor. Zaten ben bir aylığında buradayım diyor. Şimdi bu dediğin önemli aslında. Bunların arasında yerel ligi kuvvetli olan bu takımların arasında fazla bir e, ülke yok. Evet. Ama Tunus bunlardan biri. Ki evet. Mısır'da böyleydi aslında. Evet. Belki nispeten Nijerya'da herhalde böyleydi kıyasladığınız zaman. Yani ülke nüfusu dolayısıyla yani ülke nüfusu çok yüksek olunca sen ligini bir azıcık daha yapısal kurup taraftar şeyinde farklı oluyor tabii. Ama Maghrib ligleri diğer Afrika'nın diğer ülkeleriyle kıyasladığımız zaman oldukça daha farklı ve mücadelesi yoğun ligler. Yani Cezayir ligi olsun, Mısır ligi olsun, evet. Tunus ligi olsun bunlar hep farklı oldular. Yani oradaki rekabet de farklı oldu. Tunus'ta zaten o şeyi görüyorsunuz. Yani yeni yeni oyuncular var ve birçoğu da yerelliklerde yeni yeni balazlanmaya başlar. Veya yerellikte fark edilmeyen bazı oyuncuları tekrardan bir taramadan sonra Likens takıma katmış. Bence finale yürüyebilirler. Doğru söylüyorsunuz yani. Ya Afrika kupasında Hani bu sürpriz dediğimiz ya da bize Kongo sürpriz mi? gelen... Yo yo Tunus için diyor. Tunus, Afrika Kupası'nda bize bunların hani Tunus'un bir anda çıkması, Kongo'nun bir anda fırlaması, bize sürpriz gelmesi nedeni tamam. Oraya uzağız. Çok izleyemiyoruz. Takip edemiyoruz. Tunus atbiye yürüyemiyor ama yani. E için. Tabii. Evet, abi, <gülüyor> <kusura bakma. gülüyor> Şöyle bir e nasıl diyelim e ip ucusu ya da hani kolaylaştırıcısı e iyi bir takım olmanın e yolu Afrika Kupası'nda ...yerel ligden daha fazla... ...takıma daha fazla oyuncu çağırmak. Nijerya'da yani da e, şampiyon olduğunda... ...bu yüksek sayıdaydı. Tunus'ta bir başarı elde edebilirler... ...ev sahibiyle oynamasalardı... ...belki ilerleyebilirlerdi. Hani bu, bu Bunlar... E, ...önemli arz ediyor... ...kendi liginde e, daha fazla... ...oyuncu bulundurmak. Şimdi o zaman bir müzik arası verelim. E, ondan... E, ...onu müteahip... müteahip e, ...diğer iki gruba geçeriz. Çünkü gruplardan biri fena poz veren. Avrupa Merkezi düşündüğünüz zaman fena poz veren grup C. Hem bir müzik arası verelim. Evet, grup C'de edeyiz. de yer alan Gana'lı bir sanatçıdan Güzel. devam edeceğiz programa. Bu sefer Afrika regileri çalacağız. Kwame Bediako söyleyecek. Step into Zion. Radyoda Libero devam ediyor. Ee, Afrika regileri dinledik biraz evvel. Ama Afrika regileri konuşmuyoruz tabii. Afrika'nın Afrika futbolunu evet, Afrika konuştuğumuz Radyolarını için. Radyolarını yeni e açanlar de. için şok olmasın. Yani. Bundan sonra yolumuza futbolla devam edeceğiz. <gülüyor> evet. E, Kıveme Bediako söyledi. Step into Zion isimli parçaydı bu. 94.9 Açık Radyo'dayız. Konuğumuz Uygar Karaca. Son 15 dakikamız kadar süremiz kalmış durumda. Afrika Kupası'nı, Afrika Oğuzsular Kupası'nı konuşuyoruz. C grubunu değerlendireceğiz. Evet. Radyolarını yeni açanlar ve... ...ya ben bu programın başını nasıl kaçırmışım, niye kaçırmışım, nereden dinleyebilirim... Boş ver dinlemesin. E, ...diyenler bitiriyor. olursa olsun. Afrika <gülüyor> futbolu hakkında belki birazcık <gülüyor> e, motive malum. eder insanları bir sonraki turnuvayı izlemek için dinlemek. isterseniz de Libero... 949.blogspot.com adresinde bakabilirsiniz veya twitter.com e, Taksim. Libero 949'a da bakabilirsiniz ve C grubundayız. Ghana, Cezayir, Senegal, Güney Afrika vardı. Ölüm gruplarından bir tanesiydi. Evet. Ghana ve Cezayir aldı yürüdü. Beklendiği gibi galiba değil mi? İşte hikaye <gülüyor> tamamen farklı. Yani e, dışarıdan bakınca işte bir puan cetveni 6-6 Ghana e, zaten falan Şimdi mesela ben ilk maçı anlattım. İlk maçtan önce bir arkadaşımla konuşuyorduk. Cezayir dedi. Averar yapacak bu grupta. Şimdi Afrika kupasının havası belli olmaz. Ee, Cezayir başka bir şey olacak. Diğer takımlarda başka bir şey diyordum ben. Mesela Güney Afrika maçı. Güney Afrika 1-0 öne geçiyor. Ee, i̇ki dakika sonra penaltı kaçırdılar. 2-0 yapabilirlerdi. Cezayi maçını orada. söylüyorsun. Cezayi gün Afrika maçı. Gün Afrika 2-0 yapabilirdi maçı. Ve yapsa orada cezayi bitmiş. Çünkü korkunç başladılar turnuvaya. Yani tam beklediğim gibi. işte buraya da geldik. Hmm. Ee, dünya kupasından sonra pek kesmiyor ama havalarında. Ki dünya kupasından çok iyiydi. Yani. E, hoca da değişti. Hoca da değişti. Hoca da çok Afrika'ya Afrika, Afrika kupasını falan e, çok hakim değil bana kalırsa. Yani Fransa'yı çok iyi bilemiyor. Oyuncuları çok iyi bilemiyor hocam. 3-1 orada e, sonra bir bir pozisyon oldu bir şey oldu. Cezayir tabii tecrübeyle attı golü. 3-1 ilk maçı öyle aldı. Sonraki maça geliyorsunuz. Eee Ghana son saniyede Cezayir'i yendi. Son saniye attığı golle yendi Cezayir'i. E, ondan sonra zaten Cezayir e, puanın e, şeyin e, tur geçmenin kokusunu alınca son maçta biraz vitesi artırınca hemen Ee, ...geçti. Güney Afrika bence yine gençliğinin e, genç takımın ve tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Ben en e, beğendiğim takımlardan biriydi. Güney Evet. Yani dışarıdan bakıyorduk. Yenilediler o zaman bayağı. Çok yenilediler. Yeni bir hocaları var. Ee, böyle şöhretli isimlere yer vermeyen. biraz yani Takımı yeni hocası ama ülkenin eskilerinden biri. Ee, yerellikten çok genç oyunculara güvenip onları e, takıma koyan bir hoca... Kumar oynadı, kaybetti ama bence umarım böyle devam eder. Çünkü Güney Afrika her zaman değişik bir tat, değişik bir hava. Yani madde olanakları da daha fazla iyi bir ligi var. Bu vuzelası bak. <gülüyor> <gülüyor> var mıydı bu kupada? E, artık benim kulağım hiç tırmalamıyor biliyor musun? Eyvallah, Vardı, var, var yine vaydı, var he? ama e, ben alıştım hiçbir şey olmuyor yani. Duman ettiler. <gülüyor> Allahsız güneş yani bir yol Yani Cezayir'in hikayesi başka, Ghana'nın hikayesi de başka. Evet. Yani, yani onlar da yenilerek başladı evet, ee, evet Son dakikada o da Soğuk'un attığı golle Senegal'e yenildi. Senegal'e yenilince bir telaş oldular. Ya biz bu kupadan elinir miyiz falan diye. Onlar da Cezayir maçını alınca e, ve hatta Güney Afrika maçı son maç, Güney Afrika öne geçti. Yani Ghana yenilse o maçı kaybedecek. Gruptan e, çıkamayacaktı. O yine bir e, hafif e, artık gruptan elenme korkusu değilim. Böyle oyunculara sahip takımlar, Cezayir, işte fildişi Gana, yenilme e, gerçekten işin bittiği havasına girdikleri zaman farklı bir reaksiyon gösteriyorlar. Bu yani, da mesela Afrika Kupası bir klasiği. Direkt maç içerisinde hatta farklılaşıyorlar. Çok farklılaşıyorlar yani. E peki, e, madem zamanımız az hızlı hızlı ilerleyelim. D grubuna geçelim. Tabii. Burada e, Fildişli sahilleri, yine Mali ve Kamerun vardı ve evet. ee... En ilginç gruplardan evet. bir tanesi ve aslında bu Kupa tarihinde ilk mi demiştin? Evet. Ben öyle biliyorum. Bence değil mi? Ee, evet kupa tarihinde ilk. Bence yani böyle bir kupa var mıdır onu da bilmiyorum. Yani e, geride kalan maçların son maça kadar 1-1 bitti. E, Hatta o... son, son maçlardan bir tanesi de 1-1 bitiyor yine. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle diyelim oynanan 6 e, maçın 5'i 1-1 bir, bir, bir tanesi 1-0. Evet, Ulan, o da bir bitse o zaman ne yapacak dörtlü mü Kuga çekecekti evet, penaltılara de. gidecek herkes birbirine <gülüyor> penaltı atıyor Doğru, veya şey Japon kale seçin iki adam gönderin şurada bir Japon kale çevirin ya zaten son maçı ben anlattım ee, yine Mali maçını şimdi öteki taraftan dinliyorum Fakat benim de kafam karıştı. Yani şimdi bu 1-1 biterse öteki 1-0 olur Çok falan. Çok acayip canım için Yani dikkatim de aldı. Ha maç onu içerisinde. diyecektim fazla şey yapmasaydım takmasaydım kafayı yoksa hiç maçı anlatamazsın. Olasılık hesapları falan bayağı e, matematik e, i̇lk lise günlerine geri döndüm. İlk olan şey yani hepsi ya maçların 5 tanesinin 1-1 bitmesinin dışında ikinci ve üçüncünün aynı puana, aynı gol sayısına, aynı gol yeme sayısına eşit olması ve... E, Bu nedenle de Gine ile Manil'in... ki hani onlar da son maçta, kritik maçta da bir bir berabere mı arkadaşım yani. İşini evet. yazı tura'ya bırakma, kuraya bırakma yani. <gülüyor> At bir tane gol, kurtar. Hakikaten olmamış da aynı. Evet. O biraz Mali'yi suçça ama. Evet, ertesi gün eee bir kurayla e, kim, kimin bir sonraki tura çıkacağı belli oldu. O da Gine oldu. Evet. Yani Gine'de yalnız oynatacak adam kalmamıştı maçta. Dört tane ana savunmacıları. Kamil Zayat da bunlardan biriydi. Sakat zaten. E, gerçi Zayat galiba düzeldi. Ama maç içerisinde yani patır patır döküldü adamlar. Artık yani 70'ten sonra falan bazı oyuncuları sakat sakat oynamaya devam etti. Bu i̇şte... zemin mi yoksa oyunun sertliği mi? E, oyun sertliği var, zemin var. Bir de şimdi artık turnuvanın son maçı. Yani e, çok sık maç oynayan oyuncular. E, özellikle bazı oyuncular aşırı performans gösterdi. İbrahim ve Travare bunlardan biri. Mörşin Gladbachlı. O mesela sakatlandı son maçta. Durum ne olacak bilmiyorum. Hmm. Ee, oynayabilecek mi oynayamayacak mı? Ee, ama Mali eline geçen bir sürü şans değerlendiremedi. Maçta penaltı kaçırdı. Oo. Ee, biraz Mali yani bence Hatay kendi araması gerekiyor. O maç alması lazımdı Gine'ye karşı. Ama ee, artık Yazı Tura dönmeyecek Hatay'ı. <gülüyor> Öyle diyorlar zaten. Yani bence bir takım başına gelebilecek en kötü şey bu. Evet. Yani Yazı kaybettik. Tüh! diye döndüler. Halbuki Ee, sağda. Kazanır. Bence Kasparcak yani Malinin hocası başarısız oldu turnuvada. Ve Mali'de bir önceki turnuvanın üçüncüsü. Hatta ondan önceki sonra... turnuvanda 3.'sü. Ee, eee evet. yarı finalistti. Aynen. Yani Mali de aslında e, ilerleyebilmesi, bir sonraki tura çıkması beklenen takımlar arasındaydı. Daha önce saydığımız gibi yine bir başka sürpriz işte ya peki, da beklenmeyen. Peki çeyrek finale geldik. Kongo ile Demokratik Kongo. Kongo eee evet. ...bir e, coğrafya olarak... ...bir çerek final doğurdu kendisi diyelim. E, Fildiş sahilleri... E, ...Cezayir... ...bence çerek önemli maçlarından biri. Evet, bugün oynanacak. Evet, e, yine bugün Gana Gine... ...maçı oynanacak. Bu arada diğer iki maç... ...oynandı ve yarı finale... ...çıkan iki takım belli oldu. Evet. Kongo e, 2-0... E, ...götürdüğü maçı... ...Demokrati Kongo'ya karşı 4-0... ...4-2 kayb kaybetti. Kaybette, evet. Tunus, Ekvator Güne'sine karşı e, zaten bu maçtan bahsettik. 2-1 evet. e, kaybetti. Bir üstü Ekvator Güne ile yarı, yarı finali yani. Demokratik Kongo çıktı. Demokratik Kongo şimdi e, Filiz sahili Cezayir galibiyle. E, Ekvator Güne'si de Ghana, Güne galibiyle. Evet e, Uygan, ne diyorsun? bu Önce tahminlerinden alalım. Bu iş nasıl gider? Yani artık gruplar geçtikten sonra Fildişi Sahi ve Cezayir ne yapılması gerektiğini iyi bilen oyuncular. Bir de böyle büyük takımlar birbirleriyle oynettikleri zaman artık oyunun seviyesi bir kat daha artıyor. O yüzden hakikaten bu akşam güzel bir maç izleyeceğiz. Ben Fildişi Sahi'nin turnuvanın başından beri çok dikkatsiz gördüm. Yani demotiveler ve Max Gradel olmasa bence bu turnuvada olmayacaklardı. Her Renner çok sevilen bir hoca böyle güzel kıyafetler giyen Yakışıklı, genç bir hoca. E, karizması sağlam ama e, işte o karizmalı olmuyor bu işte. Bence e, Cezayir e, toparlandı. Bir de Cezayir'in fil dişine göre e, nasıl söyleyeyim eskiden kalma hani Mısır, Cezayir, Tunus ülkelerinde e, daha bir böyle biraz milliyetçi, biraz herkes bize karşı e, psikolojisine daha fazla girip birbirine bütünleşebilecek bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. ...Dünya Kupası'ndan da... ...Cezayir diyorsun. Evet. Ee, Şimdi ben aslında başka bir parantez açmak istiyorum. yani tabii. Bence Afrika Kupası gibi kupalarda ...hem çok bir tarafta yüksek yıldız oyuncularla... ...ama ego problemi olan... ...alt tarafta yerel ligde oynayan... ...klasman çok düşük oyuncuları... ...yan yana getiren e, zeminlerde... ...biraz hoca karizması önemli oluyor sanki. İkisini bir arada oynatabilmek için... ...yeteneğin dışında başka türlü şeylere de ihtiyaç var... Ee, rahmetli evet. oldu. Senegal'in hocası yakınlarda olmuştu zaten evet, değil mi? Evet. 2013'tü yanılmıyorsam. 28 Ocak'tı. Onu da analım bu şekilde. Evet. Ee... burno Metzü. Ya da diğer adıyla evet, Abdülkerim metsu Çünkü ha. şey e, onun oynattığı e, takım onları yani karizmasının dışında başka şeyler motive etti ama bir motivasyon ihtiyacı oluyor sanki böyle farklı terazilerden gelen oyuncuların bir arada oynadığı kadrolarda. Avrupa'yı iyi bilmesi çok önemli bence e, daha çok hocaların yani Renar karizmatik bir hoca e, ama Afrika'yı bilmesi bence onu e, orada avantajlı konuma getiriyor. İşte 1-2 oyuncu değişikliğiyle hemen mesela maçları kurtardı. Orada başka bir hoca olsa, Afrika'ya çok vakıf olmayan bir hoca olsa bugün fil dışı elenmişti. Ee, tabii ki bir etkisi oluyor ama bence Claude Leroy'dır. Esas eğer karizma diyorsak orada yani yüzüne bakarsanız böyle tipine, görünüşüne falan. Gerard Depard diyor, benziyor kendisi. <gülüyor> Ama bence takım üzerindeki etkisi çok büyük. Tabii. Yani oyuncuların psikolojisiyle nasıl oynayabileceğini çok iyi biliyor. Renner'ın çok sert bir hoca olduğunu biliyorum. Yani öyle... Ee, nasıl söyleyeyim? Kurumsal bir görüntüsü var ama... Çok sert cezalar ee, veren... oyuncuları beğenmediği maçlardan sonra... Otelden çıkarmayan falan... Böyle otoriter bir hoca olduğu söyleniyor. E, yani Hötzöt değil ama... Bence Afrika'yı daha çok bilmesi önemli. Okey. Ee, bir müzik müzikalisi... arası verelim mi? Yani verebiliriz ama evet. zaten 5 dakikamız kaldı. Ghana yine maçından da bahsedebiliriz. Ben yine bir bol şans diliyorum. Artık bundan sonra kupalarda böyle sürpriz takımları görmek pek şansımız olmayacak e, bence. Eee mesela Dünya Kupası çok güzel başlamıştı ama sonra eridi bitti o e, sürprizler. E, yine bir yere getirdi bu işi. Hani Ebola'dan da çok e, Adı kötüye çıkmış bu ülke Canı yandı diye Canı yandı. Ee, güzel bir hikaye oluşturacaklar. Buraya kadar da biraz da işte e, Kura'dan sonra onlar geldi vesaire. Yani Gana tabii ki favori her şeye rağmen. Ama e, yine finale kalırsa hoş olur, e, keyifli olur diye düşünüyorum. Ama yani Gana'nın senelerdir gelen Hani kurumsallaşmış futbolları da her zaman Gana'yı... Evet. E, Ondan bahsediyorum, evet. Ondan bahsediyorum zaten. Temennisini söylüyor Uygar. Yani. Ya, tabii canım. Temenni Gine organize bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... o ...senin bahsettiğin Hı -hı. Gana'daki kurumsallaşma düzeyi onlarda yok. Evet, evet. Ee, yani ben mesela bütün bu temenniyle katılıp... ...bir Demokratik Kongo Gine finalini hayal etmek istiyorum ama... ...sanki real olarak da Cezayir... E, Gana gibi olacak Gana, sanki. E, gibi evet. Veya birazcık daha itelemeyle acaba Cezayir Ekvator Ginesi mi... Ben o kadar çok e, hayal kırıklığı yaşadım ki böyle beklentilerden. Ekvator günlerinin aralarında e, sürpriz olarak en çok şans olduğunu düşünüyorum ve gerçekten ciddi bir e, ev sahibi faktörü olduğu görüldü zaten artık Tunus maçında. Okey. Şimdi müziğe seviyoruz son dakikamızda da o zaman e, son dakikalarımıza da e, yıldız tamam. adaylığı ve yıldızlar gelecek. Aynen. Göz. Kısa bir evet. bir şekilde dinleyelim. 9 numaralı parça Serge Kassi Bile kendisi 29 numarası. CD'deki. Yani push, numarası ee, yani. Ha bu Afrika renklerinin bulunduğu Tutumayo CD'sinde efendim. Tamam, Oradan dinliyoruz. Ya li bon foulé, on les billets, imoti, li bon foulé, on les billets, li bon foulé, on les billets, li bon foulé, imoti, li bon Evet, Sergi Kassi den dinledik. Cahlibile. Hangi evet. dil bu Volkan? Aa, bilmem. Aa, olmadı. <gülüyor> ama fil dişi sahilli bir sanatçı kendisi. Evet. E, hala Fransızcadır belki ya da yerel dillerdendir. Cahlibile diyor. Canım. Yerel dillerdendir. Ama bir dakika. E, şarkının sözleri vardı Bir sosyal mesaj içerikli. Irkçılığa karşı sözlere sahip kendisi. <gülüyor> Evet kalan dakikalarda Uyghur Karacay'la Afrika Uluslar Kupası'nda anlattığı maçlardan ya da izlediği maçlardan gözüne çarpan yıldız. Ben sana hatırlatayım mı? Şey yapacağız, Buyurun. konuşacağız. Mesela Brahim'i var. Brahim'i tam beklentileri karşılayamadı çünkü yani istediği ortamı bulamadı. Ya öyle boş alan hareketlerini yapabileceği, yetenekleri sergilebileceği bir ortam yok. Onu ayağına gelen her topu... E mümkün vertebede kısa sürede uzaklaştırmak isteyen bir oyuncu grubu var karşısında. Asamoha Giyen Gana'dan nasıldı? E, liderlik vasfı gösteriyor. E, gayretli ama zaten Giyen'i zaten biliyoruz. Yani Hı -hı. E, takımı taşı taşıyanlardan biriydi. Evet. Papis Çisse, Senegal. E, yani Senegal elendiği için artık çok da e, iyi futbol oynamadı Senegal genel anlamda. Sisse de e, onların atamadı. arasında evet. E, Filtiş sahillerine geçiyorum Serge Aguirre Fil sahilinde en iyi oyuncu Max Gradel'di. Yani o kurtardı. Cameroon'da Eric Chelsea'den galiba. Chopu Motting. Chopu Motting muazzam bir oyuncu. Zaten herkes tanıyor. Çok uğraştı ee, ama Cameroon burada takım oyunu oynadığı için kaybetti. Takım oyunu oynadığı için mi kaydedildi? Aynen öyle. Ee, Nasıl kupa bu ya? Alman hocaları vardı. <gülüyor> bence iyi bir takım kurmuştu. Kameron'unlar çok kızıyordu. Kavgaya geçtim bence şu anda. O, e, tespitle. Nasıl? Takım T oyunu oynadıkları <gülüyor> için elendiler. Kaybedsem modern futbol. Futbol bireysel ya. bir oyunu. <gülüyor> 11 kişiyle oynanır <gülüyor> ama bireysel bir oyundur. Ne ya Ben Kameron'da çok üzüldüm. Güney <gülüyor> Afrika ile birlikte. İyi yoldalar. Keita. Seydu Keita Mali. Penaltıyı kaçırmamış olsa işte Mali şu anda bence çeyrek finaldeydi. Hmm. Hatık hakkını kaybediyorsun. Ee, Emil Emiliensoe. Ekvator yine Yıldızlaştıranlardan bir tanesi de o. En son iyi söyleyebiliriz. Petroipa evet. Son maçta uyandı. Yeniliyoruz diye. Ama yetmedi. 45 dakika uyandı ama yetmedi. Ve e, artık bence o da bir kupa daha oynar. Ondan sonra oynayamaz gibi geliyor bana. Varele varmış. de Kaplerde'den. Kaplerde'yi çok takip edemedim. O yüzden bir şey Adam, söyleyemeyeceğim. Yeni Yıldızlar'dan, Güney Afrika'dan Tockelo Rantiye Rantje de penaltıyı kaçırdı ama Rantje bir önce kupada <gülüyor> da oynamıştı. <gülüyor> Herkes kaçırmış. Biz ya. de penaltı çalışıyoruz. Güney Afrika'da Enfele var. Ee, sağ ve sol kanatta oynayabilen yani. bir oyuncuydu. Birçok takımı çok zorladı. Bundan sonra unutulacak oyunculardan biri olacak ama bence çok yetenekliydi. Ee, ben sormak istiyorum. Dur, Mulum bu, Demokratik <gülüyor> Kongo. sordurtmadı. <gülüyor> Mulum bundan çok Mbokani bence. Demokratik Kongo. Dünkü maçı çeviren Ademide. Son soru olarak son kapayacağız. Şeyi Ghana'dan Acheampong'un performansını merak ediyorum. Ee, ...Ganada denk gelmedi bu akşam bakacağız. Bak Bu akşam. Evet. Peki Anderlet'te Galatasaray'ın canını yakmıştı. U20 Dünya Kupası'nda da Türkiye'de izlemiştik canlı canlı. Bu fırsatı bulmuştuk ve bitiriyoruz. Evet kupa bitmedi ama biz bittik. Ee, hadi bundan sonra güzel e, çeyrek final, yarı final ve final... İzleyiciliği dileriz. Bu haftalık da evet, konuğumuz Burada... Uyga Akaracı'ya da teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ağzına sağlık. Teknik masada da Selahattin, Selahattin. Çolak'a teşekkür evet, ediyoruz. Evet evet. Sağol Selahattin. Pazarını bize ayırdın. <gülüyor> Herkes iyi pazarlar. İyi pazarlar.